Avcı ile aslan Avcının biri bir gün avlanmaya çıkmış Adamın avcılıkta çok usta olduğunu bilen hayvanlar korkuyla kaçışmışlar Her biri bir yere saklanmış Ama aslan Ben hiç kimseden korkmam Gericeği varsa göreceği de var Demiş ve avcının karşısına çıkıp meydan okumuş Avcı yayını gelmiş Aslana nişan almış Derken ok yaydan fırlamış Ve gidip aslanın sırtına deyip geçmiş Avcı demiş ki Bu benim habercimdir Önce habercim gelir Onun ardından da ben gelirim bilesin Canı fena halde yanan yaralı aslan Pabucun pahalı olduğunu görünce Tabanları yağlamış Aslanın çılgınca kaçtığını gören tilki sormuş Ne diye kaçıyorsun Sen ondan daha güçlüsün Bir pençede onu yere sermen işten bile değil Geri dön de haddini bildir şunun Yoo Ben canımı sokakta bulmadım Habercisi böylesine can yakan birinin Kendisi kim bilir nasıldır